Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem defnedilince Fatıma Allah ondan razı olsun çevresindekilere şöyle dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine toprak atmaya gönlünüz nasıl razı oldu Hadis 29 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı dostu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 ve damağını hafifçe ovdu ve Abdullah ismini verdi. Buhari'nin değişik bir rivayetine göre Süfyan İbrahim Uyeyn'e şöyle diyor: Ensardan bir adam, bu çiftleşmeden doğmuş olan Abdullah'ın dokuz çocuğunu gördüm. Hepsi Kur'an okuyorlardı, dedi. Müslimin rivayetinde ise Ebu Talhan'ın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 Bulutları gökyüzünde gezdiren, İslam'a karşı olan düşman ordularını darmadağın eden Allah'ım, şu düşmanları perişan eyle ve onlara karşı bize yardım et.